Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Mahir. Bugün Fransa'daki Sosyalist Parti'nin yaptığı ön seçim üzerinde biraz duralım. Yeni bir şimdiye kadar pek alışık olmadığımız bir yöntem. Fransa için böyle tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ön seçim var. Evet ama ee, Avrupa'da pek... Farklı evet Amerika'daki de farklı bu, bu, bu Fransa'da uygulanandan farklı. Ben de dikkatimi, e, dikkatimden kaçmıştı e, bu vesileyle bu sabah e, Fransa'nın çok sevdiğim bir radyosu vardır. Radyo Fransa İnternasyonel e, evet. uluslararası haberlere e, yer veren çok, çok iyi bir kamu radyosudur. Orada e, İtalyan muharbiri hatırlattı. 2005'ten beri İtalya'da, bunu da bu sabah öğrendim. Dolayısıyla ben de yeni e, <gülüyor> bilgi sahibiyim. <gülüyor> Dikkatle dinledim haberi. <gülüyor> e, bu e, ön seçimlerle ilgili e, bilgiler arıyordum biraz. E, İtalya'da 2005'ten beri uygulanıyor bu. 2005'te hmm. e, aday kim olsun? Orada Cumhurbaşkanlığı e, biliyorsunuz... E, Türkiye'deki Türkiye'deki gibi yani daha me meclisin seçtiği ve yetkileri olmayan e, 1900 e, bizdeki e, 1980 öncesi anayasasındaki cumhurbaşkanı gibi bir konumdaki bir cumhurbaşkanı. Sembolik Ama, ağırlığı daha fazla. Evet, sembolik ağırlığı daha fazla. Fakat başbakanlık başbakan adayı kim olsun solun 2005'te e, o zamanlar e, Gökkuşağı e, ittifakıydı yanılmıyorsam e, Gökkuşağı ittifakının e, adayı kim olsun diye İtalya'da 2005'te bir e, ön seçim yapılmış. E, yüksek miktarda e, kişi seçmen demeyelim ona kişi e, seçimlere katılmış ve orada proye çıkmış. Ondan sonra üç defa daha en son 2010'da e, yerel seçimlerde e, adaylar e, bazı büyük kentlerdeki belediye başkanı adaylarını veya yerel yönetim yönet e, yerel yöneticileri e, adaylarını seçmek için yapılmış ve dolayısıyla dört, e, toplam dört kez e, İtalya'da denenmiş bir e, yöntem bu Fransa'da ilk defa deneniyor e, ve bu başkanlık seçimi için deneniyor tabi daha daha e, e, Doğrudan seçimi doğrudan etkileyen bir faktör başkanlık seçimi. Çünkü referanduma benzer bir seçim olduğu için diğerleri milletvekili seçimleri, gerçi galiba belediye başkanları doğrudan seçimle seçiliyor İtalya'da da. Diğerleri biraz iki dereceli yani parti oy veriyorsunuz sonuçta. Ama burada kişi oy vereceksiniz başkanlık seçiminde. Dolayısıyla e, bunun ön seçimleri biraz Amerikan seçimlerini andırıyor fakat tekniği daha farklı. E, herkes e, oy verebiliyor. Yalnız e, sol değerleri, ve basit bir metin var e, A4 sayfasına büyük karakterlerle dolduran e, sol değerleri kabul ettiğine dair bir e, beyan imzalıyor. Hı. Ve e, asgari 1 euro da e, para veriyor seçimlere katılmak için. E, Sol değerleri dediğin tanımı yapılmış mı? Çok e, işte, klasik kardeşlik, dayanışma. E, şimdi ezberimde yok ama okumuştum. E, kardeşlik, e, dayanışma, özgürlük, demokrasi gibi. E, yani Fransız sağı da ya bunların hepsi zaten Fransız... E, ...özgürlük, kardeşlik gibi kavramlar zaten Fransız Devleti'nin sloganıdır. Bizden farklı değil demesine rağmen tabii oradaki vurgular daha çok dayanışmaya yönelik vurgular. Evet. Adalet, adalette adalette yönelik. eşitlikten evet. pek eşitlik. Fransız... Evet, Fransızların adalette eşitlik Fransız sahanın pek emin değilim onda. Ya da herhangi bir yerde sağ Veya sosyal dayanışma. evet. Ee, ama e, böyle bir e, beyan yani kalkıp da e, ben oraya oy verdim ama Sağ Parti'den e, ben sağcıyım sola oy vermem ama burada gelip e, oy verdim denmesi için denmemesi için. Evet, iyi bir şey tabii. Ee, i̇yi bir şey. Çünkü şöyle bir endişe de hep vardı. Sağcılar e, yani hiçbir zaman sola oy vermeyecek olanlar Sağ Parti'dekiler gelip bu seçimleri e, ...karıştıracaklar, içeriye adam sokacaklar seçimlerin sonuçlarını istedikleri gibi. Yani en az Sarkozy'ye karşı seçilme şansı olan kişiyi kişinin seçilmesini sağlayacaklar diye bir komplo endişesi vardı. Ama e, iki buçuk milyon kişi oy vermiş. Pek kolay değil iki buçuk milyon kişinin oy verdiği yerde komplo <gülüyor> düzenlemek... Bütün o kadar insanın da ben sol değerleri benimsiyorum diye bir beyanlı imzalaması da bedeli var. 2,5 milyon kişi de ciddi yüksek. yüksek bir yüksek. rakam değil İtalya'daki rakamlarda bu civarda. Bazılarında 4 milyona kadar çıkmış bugün öğrendiğime göre. Ama 2,5 milyon kişi oy vermiş ve 1 eurodan biraz daha fazla ortalama ödemede bulunmuş ki... Ee, Sosyalist Partisi kaba bir hesapla dün 3,2 ile 3,7 milyon euroluk bir bağış toplandığını söyledi. Ama bu bağış büyük ölçüde bu seçimin düzenlenmesine gidecek tabii. Çünkü bu devletin düzenlediği bir seçim değil. Dolayısıyla Sosyalist Partisi'nin kendisinin finanse etmesi gereken bir seçim. Bunun da herhalde o toplanan bağış kadar belki daha fazla masrafı olmuştur. Çünkü sonuçta 9.400 74 seçim sandığı kurulmuş bütün Fransa'da, ee, 10 bine yakın seçim sandığı kurulmuş ve bayağı e, e, televizyondan izlediğim, radyodan izlediğim e, bazı gazeteci arkadaşlarımla konuştum. Bayağı böyle heyecanlı, insanlar kuyruk yapmayı e, e, seçim sandığı önünde kuyruk yapmaktan imtina etmeyen e, e, bir e, seçim heyecanı içinde. Belki ilk deneyimin de heyecanı var. E, e, bir e, öz seçim. Şimdi Sosyalist Partisi'nin adayı olacak. Daha doğrusu Solun adayı olacak. Ama bu sonuçta Sosyalist Partisi'nin adayı olacak. Çünkü birinci turda e, Sosyalist Partisi dışında Komünistler, Yeşiller, e, Troçkistler e, aday gösterecekler. Yani bu Solun ortak adayını seçmek için bulunmuş bir formül değil. Sosyalistlerin ortak adayı. Ama tabii sonuç olarak ikinci tura kalacak olan büyük ihtimalle hemen hemen Soldan ikinci tura birisi kalırsa ki herhalde kalacak. Ee, başkanlık seçimlerini biliyorsunuz ilk iki gelen kişi ikinci tura kalıyor. Hı hı. Ee, soldan kalan kişi e, Sosyalist Partisi'nin adayı olacağı için dolaylı biçimde solun ortak adayını seçmek gibi oluyor tabii. Bugünden. Evet. Ee, ve e, bu e, Sosyalist Partinin 120 bin üyesi var. Yani Sosyalist Partisi geçen sefer e, aday seçimi yaptığında... Kendi e, yani Segolen Royal e, Sosyalist Partisi içinde bir ön seçimle aday olmuştu. 2007 başkanlık seçimlerinde. E, 120 bin e, üyesi var Sosyalist Partisi'nin. Şimdi ise e, Sosyalist Partisi'nin üye sayısının e, 20 katı e, insanın oy verdiği e, bir seçimde bu sefer François Hollande birinci turda %30 oyların %39.2'sini %39 aldı. İkinci gelen e, Martin Aubrey, e, Jacques Delors'un kızı, Lille Belediye Başkanı, eski çalışma bakanı, e, %30.7'sini aldı. François Hollande, e, bunların hepsi milletvekildir aynı zamanda. Çünkü Fransa'da milletvekili olmak ve belediye başkanı olmak, bir yerel yönetim sorumluluğu almak ikisi beraber e, olabilir, yasak değildir. İkiden fazlası yasaktır. Ee, François Hollande'a uzun yıllar hmm, Fransız Sosyalist Partisi'nin genel sekreterliğini yapmış. Ee, bakanlık yapmamış ama genel sekreterliğini yapmış. Çok fazla yerel yönetim e, tecrübesi de olmayan ama yıllarca partiyi yönetmiş, fiilen yönetmiş kişi. E, kişi. Üçüncü gelen kişi sürpriz orada. Sürpriz üçüncü de. Ee, üçüncü gelen kişi yüzde on yediye yakın yüzde on altı nokta sekiz oy alan Arnaud Montebourg. Montebourg'un e, çok daha düşük bir oy alması bekleniyordu. Bu Sosyalist Partisi'nin sol kanadını te, e, temsil ediyor. Çok daha düşük bir oy alması bekleniyordu. Sürpriz yüzde on yedi oy alması. Yani Montebourg e, şu anda e, gelecek pazar günü yapılacak ikinci turda. Ön seçimler iki turlu oluyor. Bunun Avantajları ve sakıncalarına e, biraz sonra değineceğim. E, çarşamba günü e, iki aday kalıyor ikinci tura. Yani şu anda Holland ve e, Obri ikinci tura kalıyorlar. İkinci tura kalan e, iki adaydan hangisini destekleyeceğini ilan etmedi. Ben e, e, önerilerimi onlara yazılı e, ileteceğim. Çarşamba günkü bu iki adayın ...televizyondaki karşılıklı tartışmasının sonunda karar vereceğim. Büyük ihtimalle de çağırmayacaktır tahmin ediyorum bir veya diğer adaya oy verilmesini. Montmore'un soldan çok geniş bir katılım sağlaması, oy almasının nedeni çeşitli nedenlerin yanında en önemlisi bir tek sloganda yatıyor. Türkçe çevirmekte zorlandığımız bir, bir bir slogan bu Fransızcanın bir kelime oyunu. de croissance gibi kullandığı de mondializasyon. Ne demek de mondializasyon? Fransa'da de ki yapanın tersi yapılanın tersini yapmak anlamına gelir. Yani küreselleşme menin hmm. e, nasıl söyleyeyim sökmek gibi evet, küreselleşmeme mı? yani küreselleşmeme de değil tam evet. küres yani nasıl kaza örersiniz Ondan sonra aynı yerden sökersiniz kaza e, geriye doğru e, şey yaparsınız tabi küresel olarak bozum olarak bozum olarak, bozum olarak çevirmek lazım evet. evet bozum olarak çevirmek lazım yani Dolayısıyla bu Fransızcada yapmak e, fiilinin yapılanın tersi yönde e, tek tek sökmek gibi bir defer fer ve defer kelimelerinden türetilmiştir bu. Mombur'un e, kullandığı ana slogan de e, mondializasyon yani küreselleşme küreselleşme bozumu. E, evet doğru. Bak evet. çok evet yapı bozumu gibi küreselleşme evet, bozumu evet. veya ne? küreselleşmede Geri adım gidilen yönden geriye doğru gitmek, alınan yoldan geriye gitmek gibi de, e, evet, e, gibi de e, tanımlanabilir. Türkçemde bu bu ekle oynayamıyoruz dolayı daha bozumu bir tek var bizde? Evet bozum var, evet. evet. E, ama o da yapılanı bozmak kimdir <gülüyor> değil aslında. değil? Evet. E, bu e, bu bu küreselleşmenin ee, alınan yolda, küreselleşmede alınan yolda bir dur demek ve e, bu yolda alınmış yoldaki bazı e, zararlı e, ad kabul edilen e, adımları geri almak, geri adım atmak bu yolda. Bunun e, bir tamamlayıcısı çok fazla e, gündeme getirmemekle beraber bunun bir tamamlayıcı sloganı e, büyümenin önüne getirdiği gene de e, olumsuz ekiyle veya ters yönde eylem ekiyle önüne getirdi. Décroissance yani büyü, büyüme büyümemek diyebiliriz bunu veyahut büyümede alınan yoldan geri adım atmak. Evet, İngilizcede geçenlerde de bu Boğaziçi Üniversitesi'nde de yapılan bir uluslararası toplantıda da bu büyüme ile ilgili degrowth kavramı kullanılmış. Aynı kavram. ile yani, aynı. aynıdır evet. bu décroissance. Evet. Ama ee, o, orada da aynı nasıl growth. çevireceğimizi biz de tereddüt etmiştik. Evet. Çünkü büyümeme mi diyelim? nasıl Büyümeme diye. de değil çünkü. Evet. Ama bu de, cross, de growth veya de croissance yani büyümede geri adım atmak diyelim evet. buna. Bunu ortaya atan e, iktisatçı filozof Moss dergisinin kurucularından Rövidu de Moss'un kurucularından e, Serge Latouche bunu e, bir e, neşeli e, bir neşeli kanaat hali, e, kanaatkarlık olarak tanımlar. Evet. Neşeli bir kanaatkarlık ama kendini e, eziyet etmek için yapılan bir kanaatkarlık değil. Neşeli bir kanaatkarlık olarak tanımlar. Bu, bu, bu fikrin e, en önemli e, savunucularından ortaya atan, hatta galiba kavramı da ortaya atan Fransa'da, kendisidir Arno de Bombur dolayısıyla beklenmedik bu oyla sosyalistlerin adayını olabilecek adayını ikinci turda Holland ve Aubrey'nin arasında onların üzerine bir sol o liberal iyi yönetişim ilkeleri adı altında sunulan işte biraz temiz aile çocuğu sosyal demokrasi ayl anlayışını biraz yıkan sağın aynı zamanda ah buyurun işte gördünüz soldun adayı Montbouron esiri oldu bunlar macerayı bizi sürükleyecekler falan diye de kampanya açmasına vesile oldu tabii bu bu bu, bu çerçevede doğal olarak bir yeni çıkış aslında bu çıkışın bu öfkeliler hareketiyle Wall Street'i işgal evet, edelim hareketiyle evet, bir edelim. çağrışımı var elbette. Yani buradaki soru tabii önemli olarak şey soruyor. Yani sosyalist mevcut yerleşik bildiğimiz işte en önemli partilerinden biri Fransa'nın bu derde da, deva olabilecek mi? Yani şimdi bütün Amerika'da ve hatta İspanya'da da işte Endinyeler, bu Indignados şimdi Amerika'ya sıçradı, İngiltere'ye de sıçradı ve Kanada'ya da an meselesi sıçramak için. 15 Ekim'de Kanada'da evet, yürüyüş, Toronto'da düzenlenecek. Gelecek haftada şeyde de varmış. Aynı anda Londra'da da. Londra'da da yapılmaya evet. çalışacak. Evet. Şimdi o zaman bütün hepsi Amerika'da da her şehirde, her köyde. Çok hızlı yayılıyor Amerika'da. Yani Hep çok var Bir parti de zaten bir demet vermiş bizi bu hareketle karıştırmayın. Biz <gülüyor> bizden tamamen farklı bir harekettir. Yegane ortak noktamız kriz döneminde Wall Street'in devlet finansmanıyla kurtarılmasına karşıyız. Onlara da karşı. Tek, yegane, tek ortak noktamız odur diyorlar. Evet ama onlar biraz korkuya da kapılmış durumda. Peki soru şu Ahmet yani benim de hep kafamda olan şeyi sana sorayım. Yani bu yerleşik Sosyalist Parti bu yeni yükselmekte olan ve bir dönüm noktası da oluşturabileceği söylenen harekete e, bir deva olabilir mi Sosyalist Parti yoksa ilginç bir yöntem olmasına rağmen bu iki türlü seçim filan katılımın da canlı ve yüksek olmasına rağmen başka bir hareket mi bunları? Şimdi şöyle mı? diyelim bu böyle bir ön seçim olmasaydı sadece Sosyalist Partisi içinde 2007'deki gibi bir aday seçimi olsaydı büyük ihtimalle Montbrun'un temsil ettiği akım daha az kendini hissettirecekti, daha az ağırlığını koyacaktı. Yani burada partilerin ee, kendi seçmen tabanlarıyla üyeleriyle değil seçmen tabanlarıyla e, bir e, daha yakından etkileşim sağlaması bunun iyi ve kötü yanları var ama seçmen tabanlarıyla daha yakından bir etkileşim sağlamasını e, sağlıyor böyle bir şey Bu, bunun bir olumlu tarafı var seçmeniyle daha o seçmenin mesela Parti baz, bir, bir dizi konuda e, partiler seçmenlerinden daha geride olabilirler muhafazaâlı e, olabilirler korkabilirler seçmenin nabzını tutmakta e, endişe ederler veyahut bazı durumlarda seçmeninden daha ileri olur ve o zaman da seçmen ona e, seçmen ona dur der falan ama bu, e, bu durumda Örneğin e, sol bu yeni yükselen ee, sol has e, şeyin sol e, talebin e, tepkinin e, sosyalist partisi üyeleri içinden e, ifade edilmesi çok daha zor olurdu. Onlar daha yerleşik, daha e, daha e, nasıl diyeyim bir tür siyasal memur, e, siyaset memuru konumundaki kişiler oldukları için bir kısmam, hepsi bunların zaten e, şey değil. E, ...siyaset e, profesyonel değil ama önemli bir kısmı da çeşitli yerlerde seçilmiş kişiler... ...belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyesi falan... ...dolayısıyla siyasal faaliyet içinde e, daha kısa vadiyi e, düşünen e, kişiler... ...seçmenler ise daha uzun vadiyi düşünebilen kişiler aynı zamanda. O yüzden en azından e, bu... E, etkinin yansımamasını sağladığı için bu seçim ilginçti. Ama her zaman bu olmayabilir tabii. Tam tersi de olabilir. Evet. Yani ben mesela şeyi de düşünüyordum. Ama sosyalist... Kusura unutma. Ha, sosyalist partisinin bu e, dalgayı kendisine eee bu dalganın üzerinden gitmesi ihtimali ve esas olarak bu dalgayı götürmesi ihtimali az bir ihtimal. Çünkü Sosyalist Partisi hala yöneticileri itibariyle yerleşik bir, bir tür e, eşraftır. Tam da bunu söylemek istiyordum ben de. Yani şimdi mesela bu Amerika, İspanya'da da gördüğümüz ama Amerika'da çok net olarak ortaya çıkan bir şey var. Yani bu seçimde bir reform seçim sistemi düzeltelim filan demiyorlar. Buna bir fars olarak bakıyorlar büyük ölçüde Amerika'daki bu iki partili şeye. Ve aslında e, politik sisteme olan güvenlerini de tamamen kaybetmişler. İspanya'da da böyleydi. Öyle, Şimdi Amerika evet. iki büyük partiye de güvenlerini. Basının da kendi seslerini duyurmayacağını e, iyice biliyorlar. Dolayısıyla kendi mesela gazetelerini bile çıkartıyorlar. Şimdi evet. Occupy evet. Wall Street Journal bayağı büyük 50.000 bin basılmış filan gazete çıkartmaya başladılar. Yani ekonominin de bu zenginlere, oligarklara filan yaradığını düşündükleri için de farklı bir ekonomik, komünal bir sistem arayışları da var. Şimdi bu Sosyalist Parti senin de dediğin gibi derde deva olur mu, olmaz mı? Ben tereddütteyim. En azından bir üzerinde baskı hisseder evet. ve daha... E, sisteme e, uyumlu, daha konformist e, bir yaklaşımları daha e, işte kapitalist e, piyasa e, ekonomisini, bu neoliberal düzeni, onun e, kurumlarını, bu iyi yönetişim ilkelerinin gözü kapalı kabul edilmesi gibi sol görünümlü ahlaklı, temiz e, ama sonuçta e, var olan düzeni yeniden üretme bir e, Fonksiyonu, baskın e, paketlerini, önlemlerini e, düşünmeye, bunları yeniden değerlendirmeye bir çağrıdır e, en fazla ama bu da önemli. Bu olmasa e, kendisi içinde bir e, siyasetin sönümlendiği ve e, eşrafın sağcı ve solcu, sağ ve soldan aslında sağcı ve solcu bile yanlış, sağ etiketli ve sol etiketli e, siyaset evet. eşrafının yönetiminde böyle alternatif... E, bir um, on yıl birisi on yıl diğeri e, gibi bir e, devre içinde bu işi götürebilirlerdi ama artık böyle gitmiyor gibi gözüküyor. Diğer taraftan e, ilginç bir e, e, yorum e, okudum e, bu e, şey tarafından. E, François holland tabi burada biraz daha sağ, e, Sosyalist Partisi'nin sağına hitap eder gibi gözüküyor. Martin O'bri daha soluna. Martin O'bri'nin özellikle e, 35 saat çalışma bakanlığı sırasında e, yasal çalışma süresini 35 saati indirmesi e, nedeniyle bu kanunu geçirmesi nedeniyle sağda gerçekten bir nefret nesnesidir. İşveren dünyasında nefret nesnesidir. Ee, solda da tabii bu bir şey yapmış olmanın getirdiği bir prestij var. Ee, o dolayısıyla Macnabri daha solda gözüküyor, daha otoriter gözün, görünümlü. Fransa, olan daha yumuşak, daha e, herkese açık e, görünümlü e, bir kişi gibi. Daha sağın ama Sosyalist Parti'nin sağının e, daha büyük desteğini alıyor. Şöyle e, bir ikili olduğunu söylediler. Obri ve ee, ...Holland'ın bir tarafta Montebourg'un diğer tarafta e, yerleşmesine diyor, e, şöyle bir benzetme. Bir tarafta kazanmak isteyen sol var, diğer tarafta eşitsizlikleri e, teşhir etmek isteyen... ...yani bir tür e, tanıklık e, fonksiyonunu e, ön plana çıkartan sol var. Asla çok yanlış değil. Montebur için söylüyorlar e, evet, bu teşhir evet. şeyini değil evet, mi? Evet, çok <gülüyor> yanlış değil. Sorun zaten bu ikisinin birbirinden ayrı olmasında yatıyor gibi. Evet. Çok... Bunun sentezi nasıl olur bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. İlginç aslında. Evet. Segolen Royal ne oldu bu arada? O elimin oldu. Elimi. %7 oy aldı ve gerçekten çok biraz acıklıydı. İlk defa böyle yıkılmış bir halde gördüm televizyonda Segolen Royal'i. %7 oy aldı ve artık e, ne yapacağız? Tabi tabi yani siyasi olarak belki işte tabi bu Sosyalist Partisi'nin şöyle bir geleneği vardır bunu da unutmayalım bu, bu, bu, bu, bu rakipler aynı zamanda sosyalist bir adayın etrafında birleşmesinde bilirler sonra yani şu ihtimal e, hep e, mümkün ikinci turda birinci gelecek olan kişi Holland mı Obri mi bilmiyoruz Holland'ın şansı daha yüksek ama yüzde, yüzde %100 Holland dur demek Diyemiz. mümkün değil. Çünkü Montebur'un oyları Montebur'a oy verenlerin ne yapacağını bilmiyoruz. Ee, ama bir eee e, Cumhurbaşkanı e, aday, Cumhurbaşkanı olan aday örneğin ikinci geleni e, başbakan adayı olarak lanse edebilir. Bu böyle bir e, ikili. Zaten bunu zamanda Dominik Stroskan ve Martin Obriç için düşünülüyordu. Evet. E, <gülüyor> O gitti ama. O gitti. Şimdi bir de şeyi de bilmiyoruz. Yani bu birinci tur, ikinci tur diyoruz ama... ...birinci turda oy verenlerle ikinci turda oy verenler... ...aynı insanlar mı olacak onu da bilmiyoruz. Tabii o da var. Ayrı bir... O yüzden biraz da ilginç bir evet. deneyim. Yani bilmiyoruz şu anda... ...ikinci turda kimler oy verecek? Birinci turda oy verenler sadece ikinci turda oy verir diye bir kural yok. Evet. İlginç. Dolayısıyla burada yaratılan yani... Hollandın birinci gelmesini destekleyen fakat oy vermemiş insanlar da mobilize olabilirler. Tam tersine Ya Montebur bu kadar iyi oy aldı, şimdi bunun Martin Obri'yi desteklerin bak geçebilir deyip birinci turda oy vermeyen nerede mobilize? Bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla e, bilmediğimiz bir alan e, ve kimsenin tahmin edemediği. Fransa'da herkes sizin ilk defa yaşadığı için de. Aynı zamanda ilginç bir e, laboratuvar diyelim, e, demokrasi laboratuvarı aynı zamanda. Bakacağız Önümüzdeki yani. günlerde göreceğiz. göreceğiz. Ama bu demondializasyon yani küreselleşmeden geri adım atmak e, hareketinin, fikrinin e, yankı bulması açısından e, inanılmaz önemli bir e, tribün oldu bu, e, bu seçim. Evet, biraz en sonra... önemli şeyi bu oldu. Herkes onu tartışıyor şimdi inanılmaz biçimde. Ee, evvelden 6 ay önce bunda e, sadece çok dar bir çevrenin ağzında olan bir e, sözcüktü. E, şimdi herkes tartışıyor. Bu da e, e, siyasal e, demokraside si seçimlerin sadece seçilmek değil ama aynı zamanda bazı fikirleri yerleştirmek. Yeşillerin yıllardır yaptığı gibi evet, bir şey bu aslında. Öyle. Bazı fikirleri kendi iktidarda olmasalar bile bazı fikirleri Hegemoni kılmak açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Peki çok teşekkür ederiz. İlginler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Radyo Program Destekçisi olun.